Açık Dergi. İhsanettin Sunduğ Açık Dergi devam ediyor. Tekrar merhaba. Açık Dergi devam ediyor. 2. yarım saatimizdeyiz. İzmir uzanacağız demiştik İzmir'de gerçekleşen bir çalıştay vesilesiyle doğaya güç kat projesinden bahsedeceğiz şimdi Evet proje Türkiye'deki doğa koruma ile ilgili olan si toplum kuruluşlarına bir araya getirmeyi amaçlayan bir ağ Türkiye'de yerel düzeyde Çevre ve doğa koruma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının karar verme süreçlerine katılımını artırarak sivil toplum ve aktif vatandaşlığın güçlendirilmesine katkıda bulunmak hedefiyle 2020 yılının Ocak ayında yola çıkmışlardı ve etkin bir doğa koruma için güçlü sivil toplum hedefiyle geçtiğimiz hafta sonu İzmir'de 80 STK bir araya geldiler bu proje kapsamında ve bir çalıştay düzenlendi. Açık radyo programcılarından Aytaç Timur da burada bulunmaktaydım. Kendisi Doğa Araştırmalı Derneği'nden Mert Ardar ve Güler Bozuo mikrofon uzattı bizler için, Açık Radyo dinleyicileri için Doğaya Güç Kat projesinin ayrıntılarına şimdi onlardan dinleyelim. Açık dergi. Açık radyonun sevgili dinleyicileri ben Aytaç Timur hepinize merhaba. Ee, bu kaydı İzmir'den alıyorum. İzmir'de Doğa Araştırmaları Derneği'nden e, Güler Bozok ve Mert Ardar benimle. Mert Bey sizinle başlayalım. Öncelikle Açık hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi İzmir'de 80 tane sivil toplum örgütünün katıldığı doğaya güç kat projesiyle başlayan ve bu iki günlük çalışmanın sonunda burada doğaya güç kat ağını kurdunuz. Siz de bunun çağrıcılığından birisiniz. Önce bu fikrin bir başlangıç seviyesinden e, nereden çıktı, kim geldi, oradan bir söz eder misiniz? Aslında e, bu fikrin başlangıcı e, dernek başkanımız Osman Erdem'in yani Erdem eseri diyebiliriz. E, değil mi Güler? Yanlış şey söylemiyorumdur umarım. Bu aslında bir eksiklik görülerek ortaya çıkmış bir proje. Yani şunu gördük. Hem yerel sivil toplum kuruluşlarının doğa korumayla ilgilenen yerel sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin e, düşük olması hem kapasite arttırmayı hedefleyen bir e, fikri ortaya çıkardı. Hem de e, bu sivil toplum kuruluşlarının kapasite eksikliğinden dolayı yereldeki katılım mekanizmalarına katılım mekanizmalarına karar alma süreçlerine e, etki edemediğini e, gözlemledik ve bunun üzerine doğmuş bir proje. Bu projeyle de Yerelde doğa korumayla ilgilenen sivil toplum kuruluşlarını bir ağaç atısı altında buluşturup birbirleriyle olan iletişimlerini arttırmak ve kapasitelerini arttırmayı hedefliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Güler Hanım size de şeyi sormak istiyorum. İki günlük çalışmayı ben de takip ettim. Ee, gelenlerin, sivil toplum öykütünden gelenlerin çoğunun başlangıçta biraz kafası karışıktı ama zamanla e, Avk İl Av komisyonlarına Suhavza ve Sulak alan komisyonlarına dair proje biraz daha spesifik hale getirildi. Ee, biraz neden böyle olduğunu anlatabilir misiniz bize? Tabii ki. Öncelikle merhaba. Biz daha önceki yapılan A platform çabalarını da biliyoruz onlarla ilgili de araştırmalar yaptık biz her şey çözüm bulma gibi bir yolla öncelikle çıkmayalım daha sağlam adımlarla da yola çıkalım ve bazı temel sorunları belirledik bunlardan bir tanesi sivil toplum kuruluşların tabii ki ihtiyaçları var önemli ihtiyaçları var bununla ilgili analizler de yapmıştık ama daha öncesinde Mert'in de anlattığı gibi bizim aslında gördüğümüz bazı eksiklikler var yerelde doğa koruma ile ilgili önemli mekanizmalar var. Bunlardan önemli 3 sütun olarak belirlediğimiz bizim Merkez Av Komisyonu'nun, sola Kalan Komisyonlarının yerhalde yapılan ve Havza Komisyonları toplantılarına sivil toplumun katılımın kanunlarca davet edilmeleri ya da yer almaları gerektiği halde sivil toplum kuruluşlarının olmadığı ya da olsalar bile etkinlik gösteremediğini fark ettik ve bunlar çok önemli mekanizmalar. Türkiye'de doğa Kuruma dediğimiz zaman sulak alanlar örneğin tahribatı su sorunları kirliliği bunlar çok çok önemli yine aynı şekilde e, av komisyonu ile alakalı bunlar her zaman e, av komisyonu ya da işte böyle çok ciddi bir boyutta av Olursa ya da ihalelerde gündeme geliyordu. Fakat bizlerin bunları çok daha öncesinde komisyonlarda temsiliyet e, gösterdiğimiz yerlerde bunları hem çok daha öncesinde öğrenebiliriz. Hem de e, daha bunlar gündeme gelmeden e, biz müdahale edebiliriz e, şeklinde biraz daha bu şekilde daraltmak istedik açıkçası. Şimdi burada benim iki günlük gözlemim. Türkiye'nin 8 bölgesinden 80 tane sivil toplum örgütü gelmişti ve bunların neredeyse tamamı bu komisyonlarda kalkıp söz söyleme hakları olduğunu, oy kullanma hakları olduğunu bilmiyorlardı. Bilmiyorum hanginize sormamı tercih edersiniz yani bunun nedeni nedir ve bu... peki Güler Hanım buyurun. <gülüyor> Hemen parmak kaldı. <gülüyor> Şöyle bizim ortaklarımız da dahi bu arada Mert biraz bahsetti projenin başlangıcında. Ee, bu projeden önce bir de bizim güçlü sivil toplum etkin doğa koruma diye bir projemiz vardı STGM ile pardon SGP ile GeSGPE ile yaptığımız daha küçük bir ölçekteydi. O sırada da biz sivil toplum örgütlerinde aslında gençleri biraz daha böyle görmek istediğimizi fark ettik. Yerel ortaklarımız vardı. Yerel ortaklar bulduk Türkiye'nin 5 ilinden. Üzerine bu proje hatta o projenin sloganıydı doğaya güç kat sonrasında başka bir projeye isim oldu ve bu şekilde devam etti ee, bizim kendi ortaklarımız da dahil e, böyle bir komisyon yapısından haberdar değiller katılabileceklerini temsil et, gösterebileceklerinden e, haberdar değillerdi daha sonraki süreçte biz kendimizde hem yeni ortaklar aldık hem de A için yeni sivil toplum kuruluşlarıyla da e, iletişime geçtiğimiz zaman ki bunu bakanlık açısından da takip ettiğimiz zaman e, katılımın olmadığını görmüştük. Ve hani sebeplerini de sorduk bilmiyorlar farkında değillerdi maalesef. Farkın öğrendikten sonra ya da bildikleri halde katılmak istemeyenler de var açıkçası. E, çok inançları olmadığı için. Ya da e, kendileriyle ilgili bu konuda kapasite eksikliği gördükleri için gibi sebeplerle olduğu gibi ama aslında bu konuda kapasitesi olan dernekler var. Ama e, onlar da bilmedikleri için bu komisyonlarda yer almıyorlardı. Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri doğa Araştırmaları Derneği'nden Mert Ardar ve Güler Bozok'la Söyleşmeye devam ediyorum. E, Mert Bey peki siz iki günü çalıştığın sonunda nasıl buldunuz insanların tepkisini? Buradan bir umut ışığı doğdu mu? Proje e, tam da tasarladığınız gibi ilerleyecek mi? Bu iki günlük toplantı bizi çok mutlu etti açıkçası. Yani ilginin de e, çok yoğun olduğunu fark ettik. Yani Türkiye'nin dört bir yanından e, sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı toplantıya. Yani çoğu heyecanlıydı. Çoğu sivil toplum kuruluşu temsilcisi heyecanlıydı ve... Yani gerçekten özellikle Ege'den katılım yüksekti siz de gözlemlediğiniz toplantıda. Ama e, ilerleyen dönemlerde e, Güney Doğu Anadolu'dan ve Doğu Anadolu'dan da daha fazla katılımın hatta Karadeniz bölgesinden de daha fazla katılımın olacağını düşünüyoruz. E, 80, 80 sivil toplum kuruluşuyla başlamış bulunduk. E, bu şeye umarım daha da artar bu e, sivil toplum kuruluşu. Katıl Katılımı açık mı? Yani açık radyodan duyanlar örneğin katılmak için ne yapmaları gerekir? katılma açık proje ile alakalı bir web sitemiz var buradan söyleyeyim www.doya sosyal medya hesapında söyler misiniz doğaya güç kat sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirler Instagram Twitter ve Facebook adresleri var dediğim gibi yani katılıma açık başvuruyu doğaya güç kat web sitesi adresinden yapabilirler. Bunun dışında bir değerlendirme süreci olacak tabi yani bu iki günlük çalıştayı kuruluş çalıştayını bitirdik ama belli bir metin de oluşturduk bununla ilgili bu metnin daha onaylanma süreci ve işte STK temsilcilerinin seçilme süreci olacak ondan sonra diğer başvuruları da Değerlendiricilik olarak. Çok teşekkür ediyorum. Güler Hanım size bir de şey sormak istiyorum. Bu projenin zayıf yanları ne ya da bu oturum iki gün sonunda aklınızda kalan hani zayıf yanlar ne? Biz Türkiye'de genellikle hep böyle biliyorsunuz pozitif yanları sayıyoruz sayıyoruz. Ama o zayıf yanlara çok odaklanmadığımız için sorunlarla karşılaşınca da böyle bir hüsnana uğruyoruz. Ne dersiniz? E, katılımcılarla ilgili mi yoksa projeyle alakalı mı? İkisi de o. Katılımcılarla ilgili öncelikle Mert'in de dediği gibi Ege'den örneğin katılım çoktu. Katılımcılara baktığımız zaman ilgi düzeyleri ya da katılım hevesleri mi diyeyim artık bunların eşit olmadığını görüyoruz. Bazıları çok fazla kendini odaklayamazken bazıları çok daha fazla bu konuda çok daha sahiplenici Davrandı açıkçası onu söyleyeyim ya da bu toplantıya gelirken e, biz aslında bilgilendirme yapmaya çalıştık e, tanıtım toplantıları ön toplantılar da yapmıştık daha öncesinde e, sordu az önce sorduğunuz gibi e, daha çok odaklarımızın neler olduğu e, bu toplantıda neler yapacağımız gibi böyle ön e, çalışmalar yapıp hazırlayıp onlara göndermiştik ama bunlarla ilgili notların ya iyi okunmadığı belki bu konuda belki bizim eksikliğimiz de var çok daha iyi, iyi ifade edebilirdik belki böyle daha kısa hap şekilde biz bu toplantıda neler yapacağız bu ağın ...asıl odakları, asıl amaçları ne gibi. Onun dışında proje hiç kolay bir proje değil kesinlikle. Çünkü e, sivil toplum kuruluşları aslında insan odaklı. E, ve e, kurumlarla yani devlet e, bakanlığın mekanizmalarına biz insanları yönlendiriyoruz. Aslında şu an için değil ama sonrasında tabii a, platformlar çok e, riskli e, durumlar. Türkiye'de de e, pek çok platform oluşturulmuş... E, Başarısızlıkla sonuçlananlar biraz daha fazla. Yine insan ilişkileri, insanların farklı görüş çatışmaları bizim için ileride risk olabilecek durumlar. Biz bunu olabildiği kadar iyi bir şekilde hani analiz etmeye çalıştık. Fakat bu yani hani zayıflık ya da hani eksiklik demeyeyim belki ama projemizle alakalı sağlam durmamız gereken durumlardan. Ben bir ekleme yapabilirim. Tabii lütfen. Ee, şimdi Güler de bahsetti aslında. Evet yani Türkiye'nin dört bir yanından farklı görüşlere sahip 80 tane STK ile iki gün toplantı yaptık. Ee, biz bazı durumlarda yani e, odağa doğaya odaklarsak, odağımız doğa olursa e, ortak bir payda da buluşabiliriz diye düşünüyorum. Yani bu projenin de e, şu an için... Belki ileride doğabilecek bir riski iletişimsizlik olabilir yani iletişimi ciddi seviyede yüksek seviyede tutmalıyız ve o sadece doğa üzerine kurmalıyız yani ortak faydamız hep doğa olmalı onun dışındakileri çok düşünmememiz gerekiyor diye düşünüyorum yani ilerleyen süreçte böyle bir şey uygulamak lazım. Peki bu kadar farklı bölgeden insanlar geldi onların bakış açısında bir farklılık var mıydı? Örneğin Karadeniz'den gelenlerle Ege'den gelenler, Trakya'dan gelenler, öyle farklı sezdiniz mi? Illaki yani farklı farklı görüşlerde olan dernekler var yani kişilerden bahsediyorum. Yani bir kurumun bir görüşü olmayabilir belki ama yani toplantıya katılan kişilerin farklı siyasi görüşleri olabilir, farklı şeyler düşünüyor olabilirler. Ama dediğim gibi olay oda doğaya almak olmalı. Yani farklı insanlar vardı tabii ki toplantıda. Çok teşekkür ediyorum. Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri bugün Açık Radyo'da Doğa Araştırmaları Derneği'nden Mert Ardar ve Güler Bozo konuk ettik. Doğaya Güç Kat Ağına biz Açık Radyo olarak başarılar diliyoruz. Lütfen neden her zaman bizi haberdar edin. Çok teşekkürler. Çok, çok sağ olun. teşekkürler. Ben Aytaç Timur. Açık Radyo'nun herkese sevgiler. Etkin bir doğa koruma için güçlü sivil toplum şiarıyla faaliyetlerini sürdüren Doğaya Güç Kat projesi kapsamında geçtiğimiz hafta sonu İzmir'de gerçekleşen Çalıştay'dan sesler dinlettik sizlere. Açık radyo programcılarından Aytaş Timur, Doğa Araştırmaları Derneği'nden Mert Arda ve Güler Bozok'a mikrofon uzatıp projenin ve Çalıştay'ın ayrıntılarını aktardı bizlere. Ve evet, Doğaya Güç Kat projesinin önümüzdeki günlerdeki faaliyetlerde de oldukça önemli çokluk krizler içerisinde geçtiğimiz bu dönemde önemli bir moderasyon görevi görmesini de diliyoruz aslında projenin tüm paydaşlarıyla birlikte mücadeleyi ayağa kaldıracak önemli inisiyatiflerden biri olmasında ümit etmekteyiz. Evet Aytaştimur'a ayrıca çok teşekkür ediyorum Açık Radyoda Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Açık Dergi